Ondan sonra Cenab-ı Hak yine ikazı yetime dönü, Yetimin malını düştüğünü erinceye kadar en güzel bir niyetle yaklaşın. Verilen söz yerine dönüyor. Çünkü verilen söz sorumlu gerektir. Yetim çok mehim. Yetimle ne kadar alakadarız? Yetimle çok ayeti kerime var, çok hadis-i şerif var. Yetimler önümüze gelse elimizi öpsün. Ona beş kuruş verelim değil. Yetimin derdiyle dertlenme onun iş dünyasını ihya edebilme ve yetimi topluma kazandırabilme. İşte bugünkü o gördüğümüz balicilik, malicilik, bilmem ne bu hep bunların yalnız bırakılması. Yalnız bırakılması bile, bunların kurtlara bir av halinde teslim edilmesi. Hep bundan toplum mesul. Yine cenabı Hak hep ölçüler gibi. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Hem bu daha aynadır, hem de bakımdan daha güzeldir. Yine Cenab-ı Rahman suresinde bize bir ölçü verir, sema yükselttik buyuruyor. O semaya bir ölçü koyduk, sonra insana dönüyor, sen bu ölçüyü bozma diyor. Çünkü kainattaki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu ilahi ölçülere kalbin bir ahenk olur, bir güzellik tevize etsin, bir huzur tevize etsin. Ondan sonra Cenab-ı Hak nasıl bir mü'min olmamızı istiyor? Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, günü bunların hepsi ondan sorumludur. Demek ki kesin hüküm vermek için görmek, bilmek lazım. Duydum, söyledi, dedi vesaire Allah korusun bunlar kesin bir felakete O zaman yalancı olur Allah korusun. Daha da öte iftiracı olur. Ondan sonra Cenab-ı Allah nimet veriyor kullarına. Nimetleri muhtelif veriyor. Önüne imkanlar kiminin açıyor. Cenab-ı Hak böbürlenerek dolaşma buyuruyor. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarına, unluk yarısına çıkabilirsin buyuruyor. Allah ise i̇şte bu kibir, cimrilik vesaire bunlar hep bir daha arkadaş vasıflar. Şeytan da meleklerin hocasıydı bu yüzden tard edildi. Öyle kibir değil, Cenab-ı Hak Adem'e secde et dedi. O tuttu, ben dedi Adem'den üstünüm dedi, onu dedi, sen dedi topraktan yarattın, beni ateşten yarattım, ben ondan üstünüm dedi. Cenab-ı Hak ona, ben seni neden yarattım, Adem'i neden yarattım diye sormadı ki, itaat et dedi. Demek ki Allah korusun, bu benlik ne kadar insana kötü şeyleri gidiyor. İşte günümüzde görüyoruz, Allah'ın ayetlerini yamurtmaya kadar gidiliyor. Ve Cenab-ı bütün bu sayılanlar, kötü olanları Rabbinin nezdinde de sevimsizdir buyruluyor. Yine çok ibretli ayet-i kerimeler var. Surenin sonuna doğru bir ayet-i kerime var. 53. ayet. Bu da bir beşeri münasebetimiz bizim. Kullarıma söyle, sözün en güzeli söylesinler. Sonra şeytan aralığını bozar, çünkü şeytan insanın apacık düşmanıdır. Demek ki beşeri münasebetlerde sözün en güzeli. Yani sözün bir ayrılığa getirecek, bir hiddete getirecek şekilde söylemek değil, birleştirici şekilde, halledici şekilde söylemek. Çünkü her iki tarafta o zaman ne olacak? Kaybetmiş olacak, günahkar olacak. Kullarımı söylesin, en güzelini söylesin de sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apacık düşmanıdır. Yusuf aleyhisselam da kardeşlerini teselli ederken, Kardeşlerinin Yusuf'a yaptığı düşmanlığı teselli etmek için aramızda o zaman şeytan girdi buyuruyor. Demek ki aramızda bilhassa bu üç aylardaki hayat boyu aramını bu şeytana sokmamaya gayret etmedi. Sonra yine Cenab-ı Hak bir insanın yine zaafını bildiriyor. Denizde başına bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolur gider. Yalnız Allah dersin. Aman yarabbim dersin. Kurtay beni Ahmet Mehmet diyemezsin. O sizi kurtarıp, Cenab-ı Hak kurtarıp karayı çıkardığında yine eski haline dönersiniz. İnsanlar çok köldür buyuruyor. Hayat boyunca kaç sefer badireler geçirmişizdir. Ne kadar gözümüzün önünde kazalar atlatmışızdır. O zaman onun bir tesir altında kalırız. Mümddet sonra o tesir biter. Ya tabi hale döner. İnsanoğlu çok nankördür. Demek ki her zaman Cenab-ı bir şükür, hamd ve şükür halinde. Hamd, şükür ve zikir. Bollukta da, darlıkta da, rahatlıkta da, her zaman bir şükür halinde olmanızı istiyor ve insanoğlu çok nankördür buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak insanı aldatması, kendini nasıl aldatıyor nefsi? Onun sizi kara tarafından yerini dibine geçirilmişse yahut başını taş yağdırmamayacağınızdan emin misiniz? Sonra kendini bir koruyucu bulabilir misin? Uçakta sallıyor, korkuyoruz. Denizde sallıyor, korkuyor. E karaya çıktık. Karı Cenab-ı Hakk'ın gücü yok mu? En ufak bir deprem olur. Birkaç saniye içinde biter. Yani her an Cenab-ı Hakk'a bir iltica halinde olabilmemiz. Yine sonuna doğru surenin 79. ayetinde Cenab-ı bize bir gece hayatı istiyor. Yine o zümen suyu, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Orada bir keçe yapmak istiyor. <gülüyor> Sankiden kayıman buluyor. Onu üç vasıf biliyor Allah bilenler. Binlerce kitap okusan Allah'ı bilmiyorsan bir kıymeti yok. Kimler Allah'ı biliyor? Geceleri Cenab-ı Hak'la beraber olanlar. Secde ve kıyam halinde olanlar. Ondan sonra ahiret endişesi içinde olanlar. Faninin içine giren, faniyi unutmayanlar. Üçüncüsü de bir iltica bir dua halinde olanlar canım bir yalvarış halinde olanlar bunlar bilenler oluyor. Niye dünyaya geldi, nereye gidecek farkında olmuş oluyor. Tefekkür derinleşiyor. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Nafile fazladan bir namaz kıl. Yani o farz namazlara ilaveten fazladan bir namaz kıl oluyor. Yani nafile kılsan da kılmasan da olur değil. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. namaz kıl diyor. Demek burada çok büyük bir menfaat var gece namazında. İnşallah sahurdan evvel, sahir zamanlarda imsaktan bir yarım saat evvel, 15 on beş dakika evvel, bir iki rekat bir tecrüb namazı kılmak. E, Böylece Rabbim seni makamı mahmuda göndereceğini umabilirsin buyuruluyor. Demek ki bu kadar bir gece namazının kalp âlemimize büyük faydası var. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de gafil olmamızı bildiriyor 82. ayette. Biz Kur'an'ı öyle bir şey indiriyoruz ki, müminin şifa ve rahmettir. Zalimliğe yalnız ziyanına Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bu şifasını, ve rahmetine bilgâne kalmaktır. Bunası bu nasıl bu Kur'an'ın ruhuna girmedi? Cenab-ı Hak sonra hiç Kur'an'ı incedenince düşünmezler mi, yoksa kalplerinde kilit mi var? buyuruyor. Diyarbakır, biz her türlü misali verdik buyuruluyor. Demek ki Kur'an'a ne kadar bir maddi temizlikle yaklaşmak ise manevi bir kat temizliğe yaklaşmak zorluy ki Kur'an-ı Kerim ona kendisini atsın. Yine Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'in azametini bir and olsun ki diyor, de ki and olsun ki, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya geldi, birbirine destek olsa onun benzerini ortaya getiremezler. Kardeşler, Kur'an-ı inmeye başladı ama edebiyat fuarları vardı. Cenab-ı Hak bu Arap dilini belki binlercesini o cahilliğe toplumun tekamül ettikleri getirdi. Öyle bir mucize olacak ki bu mucize ta kıyamete kadar devam edecek. O zaman o edebiyat fuarları yapılırdı. O birinci gelenler Kabe duvarına asılırdı. Kur'an inmeye başladığı zaman Ümül ül kızı geldi indirin babamın dedi şeyini artık Kur'an gibi kalmadı dedi. Ve o zaman müşrik olan, kafir olan Arap şairleri de hiçbiri birleşelim, hepimiz birleşelim, Kur'an'dan birkaç ayete benzer bir ayet yapalım diye bir teşebbüse girmediler. Yani Kur'an-ı Kerim'e acziyetlerini idrak ettiler. Ne yaptı? Müslüman o zulmetti. zulmederek biz Kur'an'ı ortadan kaldıracağız. Oca Rabbimiz burada, Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir mucize. Nasıl bin dört yüz bugün de mucize yarın da mucize. Ve Kur'an-ı mucize yalnız tesaat belakatta değil, Kur'an-ı mucize aynı zamanda ilimde de mucize, ilim arkadan geliyor, Kur'an önden gidiyor. Bütün buluşlar daha Kur'an-ı hikmet tarafını bildiriyor. İkinci de icaz, hiçbir toplum bir asla sadece toplumu gibi olması mümkün değil. Hadi bugün bütün pedagoglar, psikologlar, sosyal antropologlar birletsin, bir toplum meydana getirsin. Aslı saadete benzer bir insan türü meydana gibi. Mümkün değil. Onu Cenab-ı bir sever ihsan etti. Ve o aslı saadete bütün ümmete misal. Ve Cenab-ı muhacirler ensar buyuruyor. Onlara tabi olan ihsan sahipleri. Yine ayet-i Muhakkak biz bu kuranı insan her türlü misal çeşitleştik şey anlattık. Yine insanın çoğu imkacılıktan başı kabullemiyorlar. Ya Rabbimizin o kadar bir lütfu ki bu. başımızdan ne gibi hadise geçti muhakkak bir peygamberin bir misalinde var o. Bizim bir rehber bir teselli yok. Hep mesaj kuran İnşallah o mesajlara gönül vermeyi Rabbimin ihsan Allah cümlenen razı olsun. Lillahi Teala Fatiha.